Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arifin Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Yalan söylemek ve yalan yemin Bir diğer dil belası da yalan söylemektir. Yalan veya doğru vallahi diyerek yemin etmek dilini yemine alıştırmak bu da büyük belalardan biridir. Doğru olanı vallahi diyerek anlatan birinin bir gün yalan olanı da alışkanlıkla böyle inandırmasından korkulur. Dili bu tür alışkanlıklardan sakındırmak gerekir. İnsanı yutmaya hazır aslandan korkar gibi korkmak. Akıllı olanlar bir gün dillerinden hatalı bir söz dökülür ve bütün amelleri ziyan olur diye düşünür. Kıyamet gününde hakkın huzuruna, yüzleri kararmış vaziyette çıkıp, cehennem azabına uğramaktan çekinirler. Zira, nihayette imansız ölmek tehlikesi de vardır. Yalan ve yalancılık iki türlüdür. Birincisi, biri bir başkasının yanına gidip, şu kişi senin için şunu dedi, diyerek yalan söyler. Bu aynı zamanda, kovuculuk, Söz taşımaktır ki Bu da yalanın bir türüdür Böyle kasten Bilerek yalan söyleyenin ağzı öyle pis kokar ki Omuzlarındaki melekler Rahatsız olup kaçar Yalan ve iman bir yerde durmaz Yalan imanı giderir denilmiştir Hele birinden diğerine Yalan söz taşımak Çok daha büyük bir günahtır Bunda iftira vardır İftiraysa büyük günahlardandır Aktiaala Nur Suresi 16. ayeti kerimede şöyle buyurur. Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu çok büyük bir iftiradır. Demeli değil miydiniz? Aktiaala Hac Suresi 30. ayeti kerimede ise şöyle buyurur. O halde pislikten, putlardan sakının. Yalan sözden sakının. Bu durumda iftira, küfre yakın bir günahtır. Ey aziz! iftira edilen kişiye mebhut denir. Zira sen şöyle bir şey yapmışsın veya sen şöyle demişsin denilince kişi adeta sersemleşir, şaşırıp kalır. Bu yüzden bunlara mebhud denmiştir. Kovuculuk da iki türlüdür. Biri yukarıda anlatılan iftiradır. Diğeri, birinden duyulan sözün bir diğerine taşınmasıdır. Dedikoduculuk budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında şöyle buyurur. İnsanların en şerlisi iki yüzde olandır. Zira böyleleri birine bir yüzle, diğerine başka bir yüzde görünür.